İçimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz, derler. Böylece daha önce ibadet ettikleri putlar kendilerini terk eder, müşrikler de kaçacak yer kalmadığını anlarlar. İnsan, mal mülk istemekten usanmaz ama kendisine maddi sıkıntı dokununca hemen yeyse düşer, ümitsiz olur. Kendisine uğrayan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan ona nimet tattırırsak,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 Biz, insana nimet verdiğimizde, o şükürden yüz çevirir, başını alır uzaklaşır. Fakat, kendisine sıkıntı dokununca, bir de bakarsın, uzun uzun yalvarır durur. Artık söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an, Allah tarafından gönderilmişte, siz bunu red ve inkar etmişseniz, o takdirde, Hak'tan iyice uzaklaşmış olan sizlerden daha sapık kim olabilir? Evet!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 İlmi ve kudretiyle kuşatmıştır.